Diyor ki ya şeyh diyor. Allah Celle Celaluhu hep erkeklere hüriler hep şey yapıyor. Hurilerle onları şey yapıyor. Yani, hep teşvik veriyor. işte şöyle yaparsınız, şöyle hürileriniz olacak böyle. Ya kadınlar diyor neleri olacak Ebru'ya tevine sordu. bir soruyu Subhanallah Diyor ki vallahi diyor bu soru hakkıyla iman eden bir kadından gelmez diyor. Subhanallah diyor. Nasıl olur da bir kadın böyle yani? Demek istiyor ki mesela bir kadın kız olarak vefat ettik. Tamam mı? Ama bu kadın çok salihadır ve hatta bu kız çok salihadır ve dünyada evlenmedi mesela. Peki bu kıza karşı öbür dünyada Allah Celle Celalühü neyle mükafatlandıracağı? Yani hani kadın, erkeklere huriye veriyorsa huriye olan erkekler de kadınlara verecek mi gibisi? Yani Allah Celle Celalühü e, nikahsız ölen kızlar veyahut da kadınlar yani onların hayatlarında böyle bir şey akıllarına gelmeyecek daha üstün şeylerle mukafatlandırıyor ve böyle şeyler hiç akıllarına gelmez. Böyle şehvi arzular akıllarına Çünkü daha başka şeylerle onları mukafatlandırıyor. Dolayısıyla bu huriler sadece erkeklere mahsustur. Kadınlara huri erkek diye bir şey yoktur. <gülüyor> bir de zaten bekar olarak bir zaman bir kadın, bir kız yani. Allahu Teala cennette bekar olarak ölen erkeklerle evlendirecek. İbn-i Hüthemin rahimahullah böyle diyor. Yani cennette bekarlık olmadığı için herkes evlenecek. Aslında bu normal değil mi yani? Erkeğin aklına gelebildiği gibi. Yani aslında hanımınla bir kadının aklına gelebilir değil mi? Allah şeyh bin Hüthemin hocam aslında orada diyor öyle bir şey söylemiyor. Şeyh bin Hüthemin'e de öyle galiba soruyorlar. Diyor ki çünkü kadın diyor mahellü e, ragbe mahal mahalı talab diyor yani kadın iste istek yeridir diyor yani erkek e, evlenmek istediği zaman erkek kızı talep eder diyor kız erkeğe talep etmez diyor genel olarak onun için diyor Allahu Teala erkeklere bunu e, şey etmiş teşvik erkekleri buna teşvik etmiş ama kadınlara da işte iman ederseniz karşılığında bu nimetleri siz de kalk olacaksınız diye Allahu Teala onu ihmal etmiyor yani. ama Erkekleri zikretmesinin sebebi, yani erkekler genelde bu kadına e, Talip. şeylere taliptir yani. O evet. yönde söylüyor i̇bn Kadınlar da onun için, erkekler için yaratıldı kadınlar. Da. Evet. Evet. Ama bu zaman değişiyor herhalde. Bu zaman bazen genelde kızlar erkekleri istiyorlar. Evet. <gülüyor> açıklatıyor <değil> Şimdi <gülüyor> Hedef takılmamış ki. Yani şimdi okullarda, genelde okullarda Genç kızlar gidiyorlar. Özellikle şeriatçı, İslamcı gençlere. Bazı kardeşlerimiz vardı, geliyor onun üstüne atıyor, yine ondan kaçıyor. Ya diyorsun, sen buzdolabı mısın, nesin diyor ona. Yani, takvalı olduğu için hiç kızlarla alakası yok mesela, tamam mı? Hiç yaklaşmıyor. Geliyor, kendini üstü, üstüne atıyor böyle, sağırıyor, arıyor buz gibi. Sanki bu, sen buzdolabı mısın, nesin diyor. <gülüyor> sonra yani olan böyle bir şey hissediliyor. Kadın geliyor, kız geliyor, öyle de yani. Tercan <gülüyor> eşiyle